Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ey Allah'ın Resulü! Abdullah'ın dediklerini aldırış etme. O Medine'ye dönünce kuvvetli olan, zayıf olanı oradan çıkartacaktır demiş. İstersen sen onu Medine'den sürer çıkartırsın. Vallahi zayıf olan odur. Sense kuvvetli olansın. Onu dilediğin gibi cezalandırabilirsin ama ona şefkatle muamele et. Çünkü Allah seninle bizi şereflendirdiği sırada o kavminin hükümdarı olmaya hazırlanıyordu. Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir. İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu kabul edip bunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım. Öz oğlum da mı bana cephe aldın? Baba söylentiler doğruysa bu dediklerin için tevbe etmen gerekir. Nasıl olur da böyle sözler sarf edersin? Sen hayırlı bir evlattın. Büyüklere saygı göstermene ne mani oluyor? Ya bu söylediklerine pişman olur, Resulullah'tan af dilersin ya da senin başını ben alırım. Zeyd, müjdeler olsun. Beklediğin ayetler nazil oldu. Allah Resulü senin için Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genci Allah tasdik etmiştir dedi. <Gülüyor> Elhamdülillah, şükürler olsun. 85. bölüm. Ashabı Kiramın en büyük gayesi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Yoksulluğun hüküm sürdüğü bu topraklarda mal mülk sahibi Müslümanlar, ihtiyaç sahibi kardeşlerine ellerinden gelen yardımı yapıyorlardı. Tüm gün çalışıp ancak ailesinin geçimini sağlayabilen Sadaka vermeye imkanı olmayan pek çok sahabi vardı Peygamberimizin sadaka vermenin faziletleriyle ilgili sözlerini duydukça Bunu yapabilme arzusuyla tutuşuyorlardı Selamün aleyküm Ve aleyküm selam Nasılsın? Hamdolsun, sen? Ben de iyiyim, çok şükür Bugün de mi iş bulamadın? Evet, sen? Ben de Haris'in bahçesindeki ağaçları buduyacaktık Kardeşleri yardıma gelmiş, bize ihtiyaç kalmadı. Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz? Bir geceyi daha aç geçirecekler desene. Maalesef. <gülüyor> Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor. Öyle. Rızkı veren Allah, ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir. Ne yapalım? Bize düşen çalışmak. En çok neye üzülüyorum, biliyor musun? Neye üzülüyorsun? Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına. Ben de öyle. Geçen gün Resulullah uzun uzun cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve şöyle dedi. Yarım hurmayla bile olsa cehennemden korunun. Bizim yarım hurma bile vermeye gücümüz yok. Cümlesinin sonunu duymamışsın. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir söz söyleyerek cehennemden korunun dedi. Evet o kısmı da duydum. Zaten maddi imkanları olmayanların hayırdan mahrum olmaması için pek çok seçenek sunuyor. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır diyen de yine peygamberimiz. Bütün bunlara rağmen yine de sadaka verebileceğim bir malımın olmasını isterdim Ben de öyle Zengin kardeşlerimize gıpta ediyorum Hem bizimle aynı ibadetleri yapıyor Hem de sadaka ve zekat vererek cennetteki derecelerini yükseltiyorlar Peygamberimiz birazdan namaza çıkacak Başka ne yapabileceğimizi ona sorsak mı acaba? Çok iyi olur ha, Bak Bilal ezan okumaya hazırlanıyor Namazı kıldıktan sonra konuşalım. Allah-u Ekber allah Ekber Namazın sonunda Resulullah adeti olduğu üzere arkadaşlarıyla sohbete başladı. Ey Allah'ın Resulü! Zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve Ebedi nimetleri alıp götürdüler Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar Fazla malları olduğu için bir de onlar umre yapıyor Cihad ediyor ve sadaka veriyorlar Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok Bunun üzerine peygamberimiz size bir şey haber vereyim mi? Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, subhanallah, 33 kez tahmid, elhamdülillah ve 33 kere tekbir, allahu ekber getirirsiniz.'' Bu tesbihatlarla o dereceleri mi kazanacağız? Ne kârlı bir alışveriş. Resulullah bu tesbihleri saydıktan sonra şöyle dedi. Kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa Günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır. Medine'ye göç eden muhacirlerle ensar arasında kurulan kardeşlik anlaşması gereği bazı sahabiler birbiriyle adeta bir aile olmuşlardı. Bu samimi dostlardan biri de özgürlüğüne yeni kavuşan selman Farisi ile Ebu Derda hazretleriydi Selman bir gün kardeşini ziyaret etmek istedi Selamun Aleyküm Aleyküm selam Selman hoş geldin Bu kadıncağız ne hale gelmiş üstü başı perişan Ne oldu acaba bir sıkıntıları mı var? Ümit Derda, ben Ebu Derdahi ziyarete gelmiştim. Evde mi? Bahçeye çıkmıştı. Birazdan gelir. Peki, ben bir daha uğrarım. Ama sana bir şey sormak istiyorum. Beni yanlış anlama. Bir derdiniz, sıkıntınız mı var? Yok çok şükür. Neden sordun? Ee, üstünü başını böyle görünce... Hmm, evet, bu halimi sen fark ettin ama eşim fark etmiyor. Eline eteğini dünyadan çekti. Tüm zamanını ibadetle geçiriyor. Rızık olarak bir şey bulursak yiyor... ...bulamazsak oruca niyetleniyoruz. Kardeşin Ebu Derda'nın... ...dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı. Ee, nasıl yani? Gecelerini ibadetle... ...gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı. Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu... ...bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya... ...teşvik eder. İnsanları yetimleri gözetmeye... Köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir Ama bu kadarı fazla olmuş Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor Buna diyecek hiçbir şeyim yok Ama dünyadan tamamen ele tek çekti Öyle olmaz ki Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu? Benim söylediklerime aldırış etmiyor Bir de sen dene Şimdi arka bahçede Buyur geç içeri O da senin geldiğini duyar duymaz gelir Peki Hoş geldin Selma. Bu ne güzel karşılaşma. Hoş bulduk kardeşim. Birkaç gündür görüşemedik. Özledim seni. Ne iyi etmişsin. Nasılsın? Allah'a hamd olsun. Sen nasılsın? Düzenini kurabildin mi? Eh, hamd olsun ben de iyiyim. Çok şükür bir iş buldum. Başımı sokacak bir çatım da var. Daha ne isterim? Özgürüm artık. Yıllar süren kölelikten sonra kendimi çok farklı hissediyorum. Senin adına çok seviniyorum. Hamdolsun esaret günleri bitti. Önce Resulullah'ın sonra da sizin sayenizde. Sizin yardımınız olmasaydı kurtulamazdım. Ağaçların hepsi tuttu mu? Tuttu çok şükür. Peygamberimiz her birini elleriyle dikti. <gülüyor> Hamdolsun. Aa konuşmaya daldık. E hadi yemek yiyelim. Peki. Hadi Selman buyur ye Afiyet olsun ee, Sen? Sen neden yemiyorsun? Ben oruçluyum Nafile oruç mu? Evet Yüzünün rengi değişmiş farkında mısın? Yok yo, yo, iyiyim ben Eşinden duydum sürekli oruç tutuyormuşsun Böyle yapmamalısın Bu bana zor gelmiyor Ama Allah senden böyle bir şey istemiyor Kul Allah'a ibadetle Meşgul olunca Allah onu sever Mahlukatına da sevdirir Öyle tabi ama aşırılığa kaçmamalısın Hadi yemeğin soğumasın <gülüyor> Sen yene kadar ben yemeyeceğim Arkadaşının isteği üzerine Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu Ebu Derda biraz uyuduktan sonra namaza kalktı. Daha yeni uyuduk. Neden kalktın? Namaz kılmak için kalktım. Yat ve uyu lütfen. Biliyorum ki sabaha kadar uyumayacaksın. Teheccüdü kaçırmadan kalkarsın yine. Peki. Peki. Hadi şimdi namazını kıl. Vücudunun da senin üzerinde hakkı olduğunu unutma. Kardeşim, sana senin eyleyin için uyarıda bulunuyorum. Beni yanlış anlama. Evine geldiğimde eşin perişan vaziyetteydi. Bana dünyadan el ayak çektiğini söyledi. Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana. Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver. Beni düşündüğünü biliyorum ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum. Anlaşıldı, ben seni ikna edemeyeceğim. Misafirlik hatırımı kullandım ama sen benden sonra da aynı şekilde devam edeceksin Gel durumu peygamberimize anlatalım bakalım o ne diyecek Ebu Derda peygamber efendimize gelerek hadiseyi anlattı Resulullah Selman doğru söylemiş diyerek Selman'ın kardeşine yaptığı uyarıların yerinde olduğunu söyledi Allah Resulü'nün yakınında bulunan Suffe ashabının en büyük saadeti gece gündüz peygamberimizle görüşmekti. Bizzat Resulullah tarafından eğitilen bu insanlar onun teşvikiyle ilme çok değer verirler her fırsatta Allah'ın kelamından bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Bir sabah Resulullah yanlarına geldi ve şöyle dedi ''Hanginiz sabahleyin Buthan veya akirka gidip Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağlarını kesmeden iri hörgüçlü gösterişli iki deve almak ister. Hangimiz istemeyiz ey Allah'ın Resulü? En güzel develer oradadır. Hem deve gibi nimet mi var? Onun sütünden faydalanırız. İyi bir binektir de. Peygamber Efendimiz, vallahi birinizin her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için iki deveden daha hayırlıdır. Eğer üç ayet öğrenirse üç deveden hayırlıdır. Dört ayet öğrenirse onun için dört deveden hayırlıdır. Okunacak her ayet kendi sayısınca deveden daha hayırlıdır, dedi. Allah yolunda ilim öğrenmek her şeyin üstündedir. Allah'ım ilmimizi ve anlayışımızı arttır, bizi salih kullarının arasına kat. amin, amin. amin. amin. Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.